Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız Evet bugün e, İstanbul, İstanbul Barosu'nu, e, Barolar Birliği'ni ve kamuoyunun çok önemli bir kesimini birdenbire ne oluyor diye infiale sevk eden e, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul bildirgesi evet. e, ne konuşacağız. Çünkü e, birdenbire e, son yıllarda yaşadığımız... Anayasada değişiklik var İşte kanun hükmünde kararnameyle Temel yasalardan Bazılarında şu değişiklik olmuş Telaşı Birdenbire herkesi sardı Çünkü bu Yargıda Şeffaflığı ilişkin İstanbul bildirgesi ki hem İstanbul Barosu tarafından hem Barolar Birliği tarafından hem de Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından açıklamalar yapılmak zorunda kalan hı hı. İstanbul şey Yargıda Şeffaflığı ilişkin İstanbul bildirgesi özellikle mahkemelerde avukat olmayan kişilerin de temsil. e edebileceğini sanatı temsil edebileceğini ilişkin hükümler taşıdığı kaygısı e, sanık demiyor e, anladığım kadarıyla yani kişi hukuk yardım sunulan e, evet. hukuk yardım avukatı olmayan kişiler tarafından da sunulması anlamına gelebilecek Avukatlık ehliyeti olmayan, eğitim almayan Kekukuk kişilerin... Kek hukuki yardımı yargıda, yargının dışında da avukatların tekelinde olan bir konu. Evet. İnfialin ve telaşın sebebi biraz buydu. Evet buydu ama hani nereden çıktı bu insan hakları evet. şey, İstanbul Bildirgesi diye bakmak gerekirse aslında birdenbire olan bir şey değil. Feyzoğlu'nun da söylediği gibi aslında sadece bir maddesi öne çıkarılarak belki... Ee, yıllardan beri e, Bir emekle ortaya çıkarılan Bir bildirgeye haksızlık da yapılmış Olabilir ama e, tabii, e, Hiçbir bildirge Türkiye'nin insan haklarını daha geriye götürücü Bir sonuç doğurmamalı O yüzden tepkiler yerinde İsterseniz İstanbul bildirgesi Nedir? Nasıl e, gelişmiş ona bakalım Bu bildirge kimler tarafından hazırlandı Ne zaman evet, hazırlandı yani Yüksek yargıçlar Yüksek yargı e, mensupları Bir araya gelmişler Ee, ilk 2010 yılında Kasım ayında İstanbul'da bir toplantı yapılmış Yüksek Mahkemeler Zirvesi adı altında Asya Pasifik bölgesi mahkeme başkanları varmış bu toplantıda ee, hazırlanan taslak e, bu e, yüksek mahkeme başkanlarına sunulmuş e, ve görüş e, sunmaları e, istenmiş kendilerinden aradan üst sene geçmiş 2013 yılı Kasım ayında yine İstanbul'da bu sefer yüksek mahkemeler zirvesinin ikincisi yapılmış bu sefer sunulan taslak daha geliştirilmiş olarak e, yüksek yargıçlara sunulmuş ve üzerinde e, ayrıntılı tartışmalar yapılmış ve bu taslak geliştirilmiş e, ve taslak geliştirilirken de Birleşmiş Milletler özel raportörü hakimlerin e, ve avukatların bağımsızlığı üzerine özel raportörlük yapan e, uluslararası diğer uzmanlar da katılmışlar. Sadece e, Asya ve Afrika'dan yüksek yargıçlar katılmamışlar. Sonra 2016 yılına gelindiğinde Haziran ayında Bursa'da üçüncüsü bu e, zirvenin yapılmış bu sefer Balkan bölgesi. Ee, mahkemeleri başkanları yüksek mahkeme başkanları bir araya gelmişler ee, önlerine sunulan e, taslak iyiymiş ve hemen hemen hiç değişiklik yapılmadan kabul edilmiş ee, yargıtayda İsa, Türkiye yargıtayda İstanbul bildirgesinin uygulanmasına yönelik bir eylem planı hazırlama e, üzere e, hazırlamak üzere görev almış ve 2017 yılının 20 ekibinde bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya da yine İnesirland'dan, Nijerya'dan, Avustralya'dan değişik yüksek aygüler katılıyor ve bu bildirgenin e, son hali Ortaya çıkıyor şimdi bu bildirge nedir e, bu bildirge ile ilgili e, ne söylemişler e, yüksek yargıçlar toplantılarda ben biraz onlara baktım. Yargıda şeffaflık kavramı öne çıkarılıyor yargı sürecinin temel öğesi olarak yargıda şeffaflık e, belirtiliyor ve birey ve adalet arasında e, Yargıtay Başkanı Sayın Cirit bir köprü olarak tanımlıyor şeffaflığı. ve eee insan hakları sözleşmesinin 3 sütunundan bahsediyor demokrasi İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü fakat bu sadece Avrupa'nın tekelinde değildir. İnsanlık tarihinin kültür ocağından üremiştir. Herkese mahsus bütün insanları özgü haklardır. Bunlar ve devletin temeli adalettir. İşte Ömer Hayam'dan örnek veriyor adalet kainatın ruhudur. Mevlana'dan örnek veriyor gülü sulamak adalet dikeni sulam sulamak zulümdür diye. Anayasacılık hareketinden bahsediyor ve iktidarı sınırlamak gerektiğini e, anayasacılık hareketinin iktidarı sınırlamak üzere fonksiyon icra ettiğine dikkat çekiyor ve kuvvetler ayrılığının demokrasilerde bir güvence olduğunu e, söylüyor ve Birleşmiş Milletler e, insan Hakları e, Bildirgesi'nin de özgürlük eşitlik dayanışma kavramlarına dayandığına dikkat çektikten sonra yüksek yargıçlar olarak bizim ödevimiz Ee, insan odaklı olmak insanlığın ortak değerlerini yaşatmak yüceltmek içeriğini zenginleştirmek ve uygulanabilir kılmaktır bu hakları diyor ve slogan olmamalı içi boş mesele olmamalı yargının bağımsızlığı ve insan hakları diyerek yüksek mahkemelerin görevlerine temas ediyor diyor ki hukukun tüm ülkede eşit biçimde uygulanmasını sağlamak yüksek mahkemelerin görevidir. Hukuki denetim yapmanın ötesindedir yüksek yargıçların e, fonksiyonu diyor ve iyi bir e, adalet sistemi için ideal oluşturmak istiyoruz. O yüzden eğitim çok önemli. Yargıtay'ın görevi yüksek yargıçlar kararlarıyla sadece hukuki denetim yapmıyorlar. Aslında kararları bir eğitim misyonuna da sahip. E, sadece ilgili dava ile ilgili bir değerlendirme yapılmıyor. Hiçbir ayrım yapılmadan herkes için geçerli olan hukuk kurallarını üretmeye çalışıyor. Yani yüksek yargıtay kararları, yargı kararlarının e, objektif işlevinden e, bahsediyor. Bu anlamda yüksek yargıçlar yüksek sorumluluk altındadır. Herkese yönelik nitelikli içerik taşıyan iştahatlar üretebilmeliyiz diyor. E, bunun için de kararların kamuoyuna açılması gerekir. E, halkın bunları öğrenmesi gerekir. dönüp geriye doğru bir değerlendirme yaptığında da en önemli reformumuz kararların kamuoyuna yargıtay için söylüyor bunu açılmasıdır. Her kademedeki yargıtay çalışanı içinde etik ilkeler kabul ettik diyor. Şimdi e, dolayısıyla, bir orada dolayısıyla tabii şey söyleyebilir miyim bu Yargıtay kararlarının kamuya açık olması ile ilgili Ee, bizim Yargıtay'ımızın uygulaması ki e, danıştay da böyle <gülüyor> ee, belli e, kurumlar belli işte e, kitap evleri e, Yargıtay'ın kararlarından böyle bulabilmek için adeta mücadele casusluk yapar gibi bir e, uğraş bir içinde bir idiler ve Yargıtay kararlarını E, kamuoyuna yayınlamıyordu ve Yargıtay Kararlar Dergisi, Yargıtay İştahatlar Dergisi diye iki dergi çıkarıyordu. Bunda da orada belli hakimlerin kendilerine göre önemli gördükleri kararları e, söyleyin e, yayınlıyordu bu dergiler ve siz buna abone olursanız ancak e, bu kararları görebiliyordunuz. Ben bunu avukatlar açısından evet. hani avukatlar versinler parasını bu dergileri alsınlar öğrensinler diyeceğiz ama Aslında asıl bunları bilmesi gereken ve ücretsiz temin etme imkanı olması gereken yargıçlar, savcılar. Çünkü bunlar... Hem karar verirken hem de savcılar soruşturma ürtürken kovuşturma aşamasında esas hakkında görüşlerini bildirirken yargıtayın belli olaylara ilişkin ne söylediğini bilmeleri gerekirdi. E, bu bakımdan bu saptama ve yargıtay kararlarının kamuoyuna açık olmasıyla ilgili e, yani tespit çok önemli. Evet evet. Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Yüksek yargıç Mustafa Saldırım da bu hem Asya Pasifik Bölgesi Yüksek Mahkeme yargıçlarının hem de e, Balkan e, yüksek mahkeme yargıçlarının belirlediği kurallarla ilgili üç amacı e, dikkatlere sunuyor konuşmasında. Birincisi etik ilkelerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, ikincisi şeffaflığın sağlanması, Üçüncüsü toplumun güveninin sağlanması ve Bangalore etik kurallarına biz çünkü onları biliriz ve Yargıtay evet. Genel Kurulu biliyorsunuz bunun Türkiye'de yargıçlar bakımından bağlayıcı olduğuna ilişkin açıkça karar vermiştir. Çünkü bunlar Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen toplantılar evet. ve orada alınan kararlar tıpkı şey gibi yani avukatlarla ilgili havana. bildirgesi gibi bir de savcılarla ilgili bu da peşte. Bu e kuralları gibi. Yani onlara atıp yapılıyor etik ilkelerin amaçları ile ilgili ve şunlar sıralanıyor. Toplumun yasama ve yürütme organları ile avukatların yargıyı daha iyi anlaması sağlanmalıdır diyor. İkincisi hakimlere mesleki davranışlarında riayet edecekleri standartları sunmalıyız. Mesleki davranışlardaki standartların yükseltilmesi ve tamamlanmasını sağlam bu çalışmalarla. Ve biraz sonra değineceğiz maddeleri. İstanbul Bildirgesi'nin 14. maddesi. O önemli. Yine e, yolsuzlukla mücadele sözleşmesine de atıf yapılıyor. Yargıçların Birleşmiş Milletler çalışmaları ile uyumlu olarak diğer görevlerinden, ödevlerinden de bahsediliyor. Ve meclis tarafından kabul edilen kalkınma planı ile e, stratejik e, eylem planına da atıf yapıyor. Onlarla da uyumlu çalışmalar olduğunu söylüyor. Zaten sanıyorum bu toplantılar bir anlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının evet davetiyle yapılmış programlar <gülüyor> ve bütün bu bildirgenin en başında tabii genelde Hep bunlar söylenir ama altına baktığınız zaman tamamıyla üste söylenen şeylerin tersi düzenlemeler ve tersi uygulamalar olur. Bu bildirgenin başında şöyle diyor sanıyorum. Yani özellikle yargı konusunu söylediğiniz için üzerinde insan hakları evrensel beyan namesi, ki bu yani... Ee, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan hemen sonra sanıyorum 1948 tarihinde e, bu evrensel beyannamesi herkesin hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini ...isteme hakkı olduğu... ...ilkesini temel ilke olarak... ...tanıdığından diyor. Öncelikle... ...bu bildirge evet. e, hazırlanma... ...ihtiyacı doğmuştur diyor. Yine tabii Birleşmiş Milletlerle... ...ilgili medeni ve siyasi haklara ilişkin... ...Uluslararası Sözleşme... ...herkesin mahkemelerin... ...önünde eşit olduğunu... ...ve bir suçla itham edildiğinde... ...ya da bir hukuk davasında... ...hak ve yükümlülükleri hakkında karar verilirken... ...yasalar uyarınca... ...kurulmuş, yetkili... ...bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamuya açık duruşma hakkına sahip olduğunu ifade ettiğinden diyor bu bildirgeyi yayınlıyoruz diyor. Yine yukarıdan alınan ilkeler ve haklar aynı zamanda diğer uluslararası ve bölgesel insan hakları belgeleri, ülke anayasaları, yasaları ve örf hukuku... Ve ayrıca yargı teamülleri ve geleneklerinde de tanındığından veya veya yer aldığından ve günümüzde insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olan her devlete şeffaflık ilkesinin yargının temel unsuru olduğu evrensel kabul e, edildiğine e, olduğu ilkesi evrensel olarak kabul gördüğünden demiş ve bunları bu bildiri bu, bu sebeplerle E, açıklamak istiyoruz demişler. Evet ve bildirinin etkilerinden de söz ediliyor e, 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından e, hazırlanan <gülüyor> bir rapor var şeffaf ve hesap verebilir bir yargı sistemine ilişkin Ee, bu raporda e, İstanbul Bildirgesi'ne atıf yapılmış. Bu önemseniyor. Tabii İstanbul Bildirgesi e, hazırlıkları yapılırken pek çok çalışma yapılmış. Konferanslar yapılmış. İşte eğitim modüllerinin hazırlanması isteniyor. Etik ilkeler e, ile ilişkin kılavuzlar hazırlanması e, gündeme geliyor. Çok kapalı adliye sisteminden bahsediliyor. Belki ileriki bir zamanda adliyelerin yönetimiyle ilgili... Ayrı bir toplantı yaparsak bu kavramdan da birlikte e, bahsederiz. E, ve, Adliyelerin e, yönetimi der ki adliyenin işleyişini işleyişi, kim düzenleyecek? Evet yani e, şu an başsavcılar yönetiyor ama bunun yasal dayanağı yok. Böyle bir tahammülü var. Oysa daha önce de söyledik e, aslında e, savcıların adliye binasını terk etmesi isteniyordu. Oysa bağımlısızlığının... savcılarımız şu an savcılarımız... <gülüyor> Karar veren hakimlerin tepesinde amir için. gibi yani hakimden hepsi bizim başsavcılarımızdan yani şey gibi Adli titreyip görevli. korkuyor. Evet. Adli görevlerini icra etmek yerine neredeyse büyük bir kısmını zamanlarının idari görevlerle de geçiriyor başsavcılar ve başsavcı yardımcıları. Dolayısıyla Avrupa'nın önerisi Türkiye'ye savcıları adalete erişim gerçeğin araştırılması ve halkın etkili olarak yasa yollarına baş, başvurabilmesini sağlamak için soruşturmaların başında bizzat yer alması, polisi yönetmesi ve daha çok e, ceza muhakemesiyle ilgili derken, araştırma işlemleri adli, adli, adli, kolluğu, polisi, tabii, da, adli evet. polisi yani delil araştıran e, delili yani, toplayan, savcının e, güvenlik polisiyle önleyici kolluktan bahsetmiyoruz e, suç işlendikten sonra maddi gerçeğin araştırılması için ...delili nasıl toplayacağı konusunda... ...uzmanlaşması öngörülen... E, ...kolluğun ihtiyaca emniyet göre... emniyet müdüründen ayrı savcıya bağlı... ...savcıya bağlı, e, savcının... ...disiplin cezası verebildiği, sicil amirinin... ...savcı olduğu bir yapı... ...bu Türkiye'de tabi yıllardan beri tartışılıyor... ...bağımsız bir adli kolluk olmalı mı... ...yoksa genel kolluğun içinde... ...hareketli oynak... ...ihtiyaca göre hareket edebilen... Değiş, ...mobil bir ekip mi olmalı... ...tabi öyle olunca... E, Emniyet müdürleri, valiler e, adli kolluğunda fiilen e, amiri olmak durumunda kalıyorlar ve kolluk e, kendisinin sicilini tutan, kendisinin atamasında etkili olan valiyi ve emniyet müdürünü tabii ki savcıya tercih ediyor. Böyle olunca da savcılar gerçek anlamda Sa e, adli kolluk üzerinde bir hakimiyet sağlayamıyorlar. Şimdi ben gene konuyu dağıtan <gülüyor> olacağım ama <gülüyor> ben e, ülkelerden tam, biraz bildirginin evet, içeridekilerden bahsedeceğim. Evet, tam sizin bu söylediğiniz konuyla ilgili e, biliyorsunuz 1990' 9 2000 hatta 2000'lerin başında hı hı. E, Beşiktaş'taki Devlet Güvenlik Mahkemesi hı hı. savcılarıyla Emniyet İstanbul Emniyet Müdürü arasında sürtüşme oldu. Ve e, savcıya e, işte güvenlik için polis vermemek gibi bir uygulamaya bile gittiler. Hı hı. E, sebep neydi? Savcı o zaman işte adli kolluk bana bağlıdır. Emniyet müdürü bütün polisler adli olsun olmasın bütün polisler bana bağlıdır dediği için böyle bir e, çatışma olmuştu. Evet biz gene <gülüyor> konuyu e, bildirgeye. <gülüyor> bildirgede neler var? Sonra da bir avukatlar nerede e, itiraz ediyorlar? Onu e, avukatların itiraz bölümünü belki müzik arasından sonra söyleriz ama kısaca bildirgede neler var? Onlara bakalım. Siz zaten e, genel ön sözünden bahsetmiştiniz. 10 <gülüyor> e, sayfalık bir bildirge kaç maddeden ibaret diye 17 miydi? Bakarsak evet 15. 15 maddelik 15 tane ilkeyi 17. içeriyor. Evet 15 evet. 10 sayfada 15 ilke. Şimdi birinci ilke yargılama temel bir ilke olarak kamuya açık yapılmalıdır. Şimdi bunların hiçbir ilkesi Türkiye için yeni ilkeler değil. Dinleyicilerimizin evet. öncelikle dikkatini çekmek istediğimiz nokta Budur herhalde Asya ve Afrika kıtaları üzerinde yeni bir hukuki yargı bağımsızlığına ve yargının yargıya duyulan güveni yükseltmeye yönelik bir çalışma bu. Belki Adalet Bakanlığı temsilcileri katılırlarsa açıklama yaparlarsa proje ile ilgili ayrıca onunla ilgili de yeni bilgiler verebiliriz. Birinci ilke yargılama temel bir ilke olarak kamuya açık yapılmalıdır. Ki biz buna hep uygulamadan ediyoruz. Duruşmaların Aleniyet. aleniliği. Evet. Mahkeme kesin. salonlarına yurttaşların ve basın mensuplarının girmesine izin verilmelidir. E, ...halka duyurulmalıdır... ...duruşma zamanları ve yerleri bu önemli... ...nasıl duyurulacak... E, ...hukuk e, çerçevesinde... ...makul ölçüler e, içinde... ...halkın izleyebilmesi için yeterli imkanlar... ...sağlanmalıdır... ...ama kamu yararı gerektiriyorsa... ...tabii kapalılık olabilir diye aslında... ...ama o da kanunla düzenlenmek kanun, şartı... Ki, ya, ...yani kapalılık... ...meşru gerekçelere bağlı evet, olarak... Gerekçe. ...ve kanunla sınırlı... E, ...nedenlere bağlı olarak... ...mesela çocuklarla ilgili yargılamaların... ...yapılması... İşte çok özel durumlar açısından Hı. Böyle bir şey olabilir ama bizim mesela Bugün Çağlayan Adliyesinde bile Ee, bu ilke yani bu bildirge öncesi e, ilke yürürlükte olmasına rağmen e, Ulan, koridorun evet. başında e, güvenlik görevlileri diyor ki işte sen sanığın nesisin karısı evet. mısın çocuğu musun? onun dışında kimseyi almayız ki bu evet. avukatların mücadelesiyle e, aşılmaya çalışılıyor her, her duruşma. Ee, Salonların küçük olması Yok salonlar olması çok büyük olmasına rağmen ve Güvenlik gibi nedenler ileri sürülerek Güvenlik özel güvenlik O da ayrı özel evet, güvenlik evet. görevlileri var Özel güvenlik görevlileri Görevlileri ile gerekinde kollukta Genel kollukta desteği çağırılıyor Vatandaş arasında izlemeye gelen Vatandaş arasında sürekli bir gerilim Bu Engelleyici bir uygulama var. Bir de güvenli bölgeler var. Mesela 7. katta e, terör polis, polisinin yürüttüğü soruşturmalarla ilgili gözaltı süreçlerinde avukatlar e, savcıların odalarına giremiyorlar. E, savcılarla görüşemiyorlar. Bırakın savcının odasına girmek. katın belli koridorlarına polisler sürekli orada çalışırken barikat atladın, kurdukları için girilme, giremediğini günlerce randevu alıp sıra beklediği halde savcılara ulaşamadığını biliyoruz. Bu bildirginin özelliği şu halka duyurulmalıdır diyor duruşma günleri ve eğer bir kapalılık yani aleniyeti ortadan kaldıran bir gizlilik olacaksa bunun makul gerekçesi de yayınlanmalıdır diyor. Şimdi yayınlanma halka yönelik bir şey. Biz zaten avukatlar olarak tarafı olduğumuz, müvekkillerimizin tarafı olduğu uçmazlıklarda niye kapalılık var biliyoruz. Belki de biz istiyoruz kapalılığı. Ama burada e, yazılı olarak gerekçenin halka bildirilmesi, yani aleniyetin önce, önce duruşmadan halka haber verilmesi, sonra da bir kapalılık varsa bunun makul gerekçesinin yazılı olarak yayınlanması. Böyle baktığınız zaman aslında hem Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde hem de insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan e, ilkeleri biraz aşan, genişleten e, halk ...sakın e, davaları izlemesine yönelik e, bir şeffaflığı sağlama çaba var. Buna dikkate almak lazım. Önemli buluyorum. Nasıl uygulanır Türkiye'nin henüz o halden De, tam neden kurtulamadığı... Neden çok önemli? Bakın mesela siz hatırlamazsınız ama ben çocukken hatırlıyorum... ...27 Mayıs duruşmaları radyolardan verilirdi. Evet. Ve oradaki yargılamanın yargılamadan başka her şeye benzediğini... O radyo yayınlarından da öğreniyorduk yani hı hı. öyle bir darbe mahkemesi bile yargılamayı açıkça yapıyordu. Aslında tabii oradaki bunu açık yapmasının amacı böyle yargılamada şeffaflığı sağlamak değil ayrı bir tehdit unsuru yaratmak içinde. Ama hı hı. yani orada bile oldu ve bir, o yargılamaların hukuksuzluğu o yargılamalarda e, nasıl e, e, baskı e, yaratıldığını bugün bu sayede bilebiliyoruz. Evet, ikincisi, evet, birinci ilke bu. İkinci ikimiz, yargı sistemleri, adliyeleri ve adli bilgiye kolay erişimi sağlamalıdır. Bu ne demek? Çok ilginç. Adliyeler toplu taşıma ağlarına yakın yerlerde konumlanmalıdır, diyor. Mahkemeler, tek durak hizmet sunumu için bir müşteri hizmetleri ve kaynak merkezi tesis etmeye gayret etmelidir. Yani halkın adliye binalarına kolay fiziken ulaşımını sağlamaya yönelik, ...bir e, duyarlılık var. Tıpkı hastaneler gibi. Evet, evet. evet. E, acil yardım merkezleri gibi. E... İkincisi de adliye binalarının içeriği içinin nasıl tefriş edilmesinden ve düzenlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Kolaylıkla okunabilen tabelalar, oryantasyon kılavuzları, görülecek dava listelerine ek olarak mahkeme personeli... halkla ilişkiler bürolarında hazır bulunmalıdır diyor. Adliye binaları güvenli, temiz, kullanıma uygun olmalı. Konforlu bekleme alanları, formları doldurmak ve hukuki görüşmeler yapmak için yeterli kamusal alan barındırmanın yanı sıra çocuklar, suç mağdurları ve engelliler gibi özel gereksinimi olanlar için de imkanlar sunulmalıdır diyor. Yani aslında baktığımız zaman halk odaklı. O yüzden Yargıtay Başkanı'nın o insan odaklılıkla ilgili açış konuşmasının buna tekabül ettiğini de somut olarak bu madde üzerinden görebiliyoruz e, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesine adil argılanma hakkı ile ilgili atık yapılıyor ve demokratik bir toplumda ahlak, kamu düzeni ya da ulusal güvenlik gerekçeleriyle e, tabii ki diyor bir takım e, sınırlamalar olabilir e, bunlar istisnai durumlardır Ee, ama bu istisnalilik unutulmamalı ve e, basının ve özellikle de kamunun bir kısmının ya da belli bir kategori insanın e, adliyeye girişi, Ile, ile ilgili bir sınırlama olmamalıdır. Yani ayrımcılığı engelleyen bir yaklaşım var. Küçüklerin çıkarları aksini gerektirmedikçe ya da duruşmalar evlilikle ilgili uyuşmazlıklar ya da çocukların velayetine ilişkin olmadıkça kamunun duruşma dışında tutulduğu davalarda dahi temel bulgular, kanıtlar ve yasal gerekçe Kamuya duyurulmalıdır yani gerçekten adliye içinde olanları davalarda tartışılanları halka şeffaf bir şekilde iletmeye yönelik ayrıntılı düzenlemelerle karşı karşıyayız ve adliye personeli davranışlarının kodlanması profesyonelleştirilmesi ahlaki olarak desteklenmesi eğitimle ve hesap verilebilirlikten bahsediyor. Yani ilginç gerçekten. Verili, ve farkında mısınız? Hayır, uygun. farkında mısınız? Burada belki izleyicilerimiz de niye hep bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel beyannamesi Medeni ve Siyasi Hakları İlişkin Sözleşmenin maddelerinden bahsediyoruz da niye mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde buna ilişkin düzenlemelerden bahsetmiyoruz. Çünkü aslında bu biraz başladı söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler ve onun kalkınma programı ile ilgili başlatılmış bir toplantı ve onlar da kendi ilkelerini burada özellikle... E, hayatı e, geçmesi için... ...bunları dayanak göstermişler... ...ama zaten birbirinden etkilenmiş... Hem öyle, hem sözleşmeyi de... ...Avrupa Sözleşmesi'nde de en başta zaten atıf yapılıyor... Evet. ...herhalde onu örnek göstererek... ...ama çok da Avrupacılık yapmadan... ...Afrika'nın evet. ve Asya'nın da... E, ...benzer e, bir uygulamaya... ...ama şeffaflıkla ilişkin ayrıntılandırılmış... ...bir güvenceli uygulamaya... ...sahip olmasına yönelik bir çalışma var... Üçüncü ilke yargı sistemine erişimi kolaylaştırmak e, muhtemel mahkeme kullanıcıları gibi bir laf var standart kullanıcı dostu formlar talimatlar e, oluşturulmalı dava başvuru harçları mahkeme prosedürleri ve duruşma takvimleri hakkında açık ve doğru bilgi sunulmalı internet üzerinden bu bilgiler paylaşılmalı. Hukuki yardım başvuruları bakımından da yardımcı olan materyaller oluşturulmalı. Hukukçuların seçilmiş dava taraflarını kamu yararına yani pro bono dediğimiz uygulada, uygulamada temsilini teşvik etme. Yani ücretsiz avukatlığın da e, hukukçulara e, özendirilmesi ve hukukçuluğun bir kamu görevi özellikle avukatlığın bir kamu görevi olduğu anımsatılarak yapılan her işten ücret alma değil bazı işleri de ücretsiz yapma konusunda avukatlarda bir ahlaki duyarlılık ve görev ilgili teşvikiyle ilgili bir çalışma var. Evet. Ve bununla ilgili zaten işte 1136 sayılı avukatlık yasasının 164. maddesinde de düzenleme var. Evet. Ancak tabi avukatlar e, bu anlamda ücretsiz dava aldıklarında bunu E, baroya bildirmek zor. yükümlü. Çünkü yükümlü. ücret alma kural olarak avukatın serbest bağımsız bir meslek olarak ücretle çalışması ve vergi mükellefiyeti yönünden evet. vergi ödemesi gerekiyor. Şimdi pro bonodan ama mahkeme dostları tayin etme, alternatif uyuşmazlık çözümü önerme de yargının sorumluluğudur diyerek Aslında bu yargının sorumluluğu lafının içinde sadece baronun avukatların değil mahkemeleri yöneten yargıçların ya da bütün hakim savcı yargıç iddia savunma bütün erkleri fonksiyonları da gözetiyor ya da yargıçlara ve mahkemelere bir görev veriyor. Bunun gerçekten tartışılması lazım ama zaten gürültü kopran cümlede bu maddenin içinde uygun hallerde. Mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir gibi bir cümle var. Aradan sonra dinleyicilerimizle konuşacağız. Bu cümlenin İngilizce metni böyle değil. E, Türkçe'ye niye böyle çevrildi diye Ceza Hukuku Derneği özellikle bu noktada dikkat çekti Yani e, avukatlık tekili var Türkiye'de. Avukatlık kanunu 35. maddeye göre. E, siz bir hukuki uyuşmazlık içinde olduğunuzda. Danışma istiyorsanız istişarede bulunmak istiyorsanız bir avukata gitmek durumundasınız avukattan başka hiç kimse hukuki yardım sunamaz yine işlerin takip edilmesinde ve duruşmalara bir tarafı temsilen ile katılabilmekte de avukatın tekeli var şimdi böyle bir açık avukatlık tekeli maddesi varken bunun nedeni ne? Aradan sonra o konuda bir e, deneyimli meslektaşımız olarak hukuki yardımın önemi ve niteliği üzerine e, diyeceklerinizi merak ediyorum. E, çünkü kamusal bir hizmet ve doğru bilgilendirmek lazım. Doğru bilgilendirmek için de e, kişinin ehil olması ve denetlenebilen e, bir noktada olması lazım. Bu noktaya geleceğimiz için dördüncü ilkeye geçiyorum. Bu üçüncü ilkeyle Buyurun. ilgili şunu da söyleyelim isterseniz. Mesela diyor ki mahkeme prosedürleri ve duruşma takvimleri hakkında açık ve doğru bilgi verilmelidir deniliyor. Evet. Bu ne kadar e, hayata geçiyor bilmiyorum ama mesela e, vatandaşlar E-Devlet şifresini alarak kendileri Kendisi hakkında davaları açılmış mi? davaları o davaya duruşmaya katılamadığı zaman o duruşmanın hangi güne kaldığını buradan izleyebiliyorlar. Yine avukatlar UYAP sisteminden de ...bu duruşmaları, yeni duruşma günlerini ve duruşmada nasıl kararlar verildiğini evet. izleme imkanları var. Yine bu üçüncü maddeyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Bu pro bono temsilini teşvik etme gibi alternatif uyuşmazlık çözümünü önerme gibi... E, ...bu aslında dünyanın her yerindeki yargıda... ...yargı yükünün Biraz ağırlığı altı. ve belli yerlerde... ...hatta Avrupa'da artık durma noktasına gelmesi nedeniyle... Hı hı. E, ...yargı dışında e, çözüm e, mekanizmaları kurulma ihtiyacı duyuldu. Ve e, bu nedenle de mesela hakemlik... ...zaten eskiden beri olan hakemlik kurumu var... ...tahkim kurumu var ama şimdi... Bir de yeni kurumlar, yeni meseleseler oluşturulmaya başlandı. Evet Doğru, bazı uyuşmazlık türlerini adliyenin görevinin dışına itiyorlar ama... ...bu arada avukatları adliye dışına ittikleri, avukat olmayanları da o etkilerle paylendirmek istedikleri gibi algılandıkları için... E, gürültü koptu. Şimdi dördüncü ilkeyi de söyleyip ara mı versek ya da böyle evet. kısa kısa değerlerini daha mı kısa söylesem bitirelim. İsterseniz bir ilke... bunu bir ara verelim. Hı. Hı. Hı. Hı. Ondan Bit sonra devam Osman edelim. Evet, ancak evet. ilkeleri anlatacağız. Evet şimdi bugün e, Aynur Hanım'ın geçen hafta dinletemediğimiz bir Sevgili Rona Serozan Hoca hocam. için e, düşündüğü Hümeyra Hümeyra'dan Hümeyra'sız. bir şarkı dinliyoruz. Artık demir angınak günü gelmişse zamanım hiç giden biri kimi kalkar bu limandan İşte işte yancısı... Dokunmuş gibi sessizce alıyorum Sallanmaz o kalkıştan emendi ...son geri geri bu. Hicranlı ne de son matemedi bu. Dünyada sevilmiş beseden nafile bekler. 94.9 Açık Radyo'da e, hukuk güvenliği programında Aynur Hanım'la beraber e, geçtiğimiz hafta e, avukatlar hatta yargı, işte barolar, barolar birliği arasında ciddi bir tartışmaya neden olan yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul'da bildirgesi ve bu bildirgenin çıkışı e, ilkelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayınlanan bildiride e, üçüncü ilkeye geldik mi? ...üçüyü bitirdik, dörtteyiz. Üçüncü bitirdik çünkü üçüncü ilke... ...yargı, yargı sistemine... ...erişimin... kolaylaştırılması maddeydi. meselesiydi. Ona döneceğiz zaten biraz evet. sonra. Evet. Dördüncü ilke çevirmenden yararlanma. Mahkeme kullanıcılarına... ...herhangi bir ücret talep etmek... ...sizin yazılı ve sözlü çeviri imkanı sağlanması. Bugün Türkiye'de bu zaten var. E, bu zaten Türkiye'deki... ...şeyin de gerisinde, güvenceli... E, ...hakkın da gerisinde... ...mahkemede kullanılan dili anlayamıyor... Ve Veya konuşamıyorsa ücretsiz olarak sözlü ve yazılı olarak çevirmenden yararlanma hakkı diyor. Türkiye'de biliyorsunuz e, bilse bile resmi dili eğer savunmasını yaparken kendisine daha iyi ifade edebileceği bir başka dil varsa e, onu kullanabiliyor. Orada bütün mesele çevirmenin ücretini devlet mi karşılayacak yoksa sanığın e, tercişi bu yönde zorunluluktan değil de kendi kendisine. E, ifade etme tercihi böyle olursa ücreti kim öder noktasında onu şimdi gündemimizin dışında olduğu evet, için ele almak istedim. Bu konuyla ilgili ceza yargılamaları usulü yasasında veya CMK'da özellikle hı hı. 2005 tarihli CMK'da hı hı. değişiklik sanıyorum 2015 yılında hı hı. özellikle bu KCK davası dediğimiz davalarda hı hı. E, Kürt e, asıllı e, avukatların Şey, pardon sanıkların ya, de, ana dilde savunma, savunma yapma isteği nedeniyle hı hı. E, ve e, bu konuda savunmaları engellenme yani fiilen engellendiği için de e, yasal düzenleme yapılmak zorunda kaldığı için yasal düzenleme yapıldığını düşünüyoruz. Hatırlıyorum değil ama, mi? Ama evet doğru ama o düzenleme sanığın kendisini daha iyi ifade edebilmesiyle ilgiliydi. Buradaysa şeffaflık sağlanmaya yönelik bir yaklaşım var deniyor ki kişi mahkemede kullanılan dili anlayamıyor ise o zaman yargılama şeffaf olamaz ki diyor. Kendisi bir kere anlamıyor yani. Yani şeylerin. yani işte e, burada e, şeffaflığı ve bilginin paylaşımını sağlamak. Yani yargının tarafı olmayan, savcı, hı hı. hakim, avukat, sanık, davaya katılanların dışında duruşmayı hı. izleyenlerin de mahkemede olup bitenleri sanığın veya işte davaya katılanların söylediğini anlayabilmelerini sağlamak için diyorsunuz ki bu şeffaflık. Ama tabii yani bu birinci Yarışan olarak değil ki yani. evet, birinci olarak da yargının yargılama tabii, faaliyetinin tarafları açısından bu önemli bir de. Tabii asıl onlar için önemli ama burada bir halkın da izleyebilmesi, özellikle tanıkların dinlenmesi ve tanığın ne dediğinin anlaşılması bakımından da örnek verilmiş. Evet. Diğer ilke 5. ilke yargı davaların şeffaf biçimde tahsis edilmesini sağlamıldır. Bu da şu demek davaların hakimlere nasıl tevzi edildiği. Yani hakimler kendileri mi seçiyor yoksa bir hakim diğer hakimleri mi veriyor yoksa idari bir yapıda ona göre mi e, görev dağılımı yapılıyor? Yani şu demek isteniyor aslında bir dava belli hakime özellikle idarenin yönlendirmesi de gitmemeli. E, hangi davanın hangi yargıca gideceğinin de objektif olarak işletilen bir sisteme bağlanması ...objektifliğin ve tarafsızlığın sağlanması için normal olarak kanunların öngördüğü veya ilgili mahkemenin kuralları uyanınca önceden belirlenmiş şeffaf bir düzenleme ile e, iş bölümü yapılmalıdır diyor. Ee, ve diyor ki kanunun veya mahkeme kurallarının öngördüğü gerekçelerle ve usullerle uygun olarak yapılanlar dışında bir dava hakimden alınmamalıdır. Bu çok önemli. Özellikle Türkiye'nin e son yeni zamanlarda bunu o kadar bakılırsa... çok yaşıyoruz ki Hı -hı. bu aslında hakimlerin hangi mahkemede başkan, üye işte Hı -hı. yedek üye olacağı konusunda bir anlamda HSK'nın yanında illerde Adalet Komisyonu'nun Yaptığı bir faaliyet ama önceden e, hangi hakimin nerede görev yapacağı ne kadar süre yapacağı konusu e, bilinmesi gerekiyor. Ama biz bu uygulamada bir duruşmada işte verdiği karardan dolayı hemen o duruşmanın akşamında görevden alınan hakimleri e, hatta savcıları hatta savcıları. biliyoruz. Evet, ben yargıtayın e, Afrika ve e, Asya e, pasif ülke, pasifik ülklerle şeffaflık şeffaflığı sağlama projesi için de aslında yerleşik uygulamayı da iyileştirme yönlük bir hakim çıkışı yaptığını düşünüyorum ve değer veriyorum bu çalışmaya. 6. ilke yargı adaletin şeffaf biçimde gerçekleşmesini sağlamalıdır. Adaletin topluma entegre edilmesi, yargı sisteminin halka açılması. Bundan bahsediyor ve yargı gözetiminde olmak üzere halk Basın ve mahkeme kullanıcıları hem görülmekte olan hem de tamamlanan davalara bakın çok önemli. Arşive inmiş davalar bakımından da bu davalar için tüm bilgilere güvenilir bir şekilde erişebilmelidir diyor. Hangi davada nasıl bir karar verdi? Neler oldu? Evet, deliller Anladım. neydi? Evet. Mahkeme o delilleri nasıl değerlendirdi? İstetrisi Bunda hem mahkeme gibi yararlanacak nelerdir? hem avukat yararlanacak hem sonraki savcılar yararlanacak hem de vatandaş yararlanacak. Evet. Bu, bile, bu bile hukuk güvenliğinin e, bir parçası olarak kabul edilmelidir diye düşünüyorum. Evet kesinlikle ve sadece yalnızca dava ilişkin materyallerle de sınırlı değildir diyor. İstatistiki bilgilerin de e, idare tarafından e, bütçesinin harçlarının her şeyinin e, e, öngörülerek... Ee, hazırlanması ve bu verilerin paylaşılması esası şeffaflıkla bağlantılandırılmış 7 ilke mahkemeler adli tevkif konusunda denetim yetkisine sahip olmalıdır mahkeme önüne çıkarma yetkileri olmalı diyor yargıçların tutuklu kişileri ifade edilen unsur temel anlamda bir insan hakları konusu olsa da yargı yönetimi ve şeffaflık konusuyla da bağlantılıdır diyor Türkiye'de biliyorsunuz bir segbis uygulaması var CMK 196. maddeye KHK ile getirilen iyileştirici düzenlemeye rağmen işte para sorunları, nakil sorunları, mesafe sorunları gibi birtakım takım nedenlerle insanlar yargıç önüne çıkarılmıyorlar. Elektronik ortamda video kamerayla güya yargıç önüne çıkarılırlar. Bu anlamda da bir şeffaflığın ancak mahkeme önüne Ee, insanların getirilmesiyle sağlanacağına ilişkin özellikle ceza yargılaması açısından bu doğrudanlık, yüz yüzeylik e, ilkelerin hayata geçmesi açısından. Belki de aslında bu segbis dediğimiz sistemi Devre dışı bir hocamızla bir içinde. başka programda konuşalım ve evet. e bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu da e, konuşmakta. Yasal da dayanağı yarar. Ne, e, ne anlama İlke, geliyor? Yani evrensel De ilkeleri ne bunun? Delilerin yani. doğrudan doğrayalı ilkesini, yargıç önüne çıkma, haberas korpus ilkesini çok doğrudan etkileyen bir düzenleme. Ama şöyle bir uyarı var. Kamuoyunun algısını etkileyecek bir önlemdir diyor. Kişinin yargıç önüne çıkarılması ya da çıkarılamaması. Yani şeffaflık bu anlamda önemli. Sekizinci ilke yargı üst derece temiz mahkemesi kararlarının düzenli olarak yayınlanması. Bunu zaten açılış konuşmasında evet, Yargıtay Başkanım söylemişti. Söyle. Ee, sivil toplum kuruluşları halk... basın, avukatlar, hakimler hukuk akademisyenleri hakimlerin işlemlerinin denetlenmesini böylelikle sağlayacaklar diyor. Yani burada aslında şeffaflığın, hakimlerin denetimiyle olan bağlantısını ortaya koyuyor. Hem halk, hem akademisyenler hem de avukatlar tarafından, basın tarafından kararları üzerinden hakimlerin kendilerini topluma açıklama çünkü toplum adına karar veriyorlar. Ben bu iş mazuru Türk toplum adına, adına şöyle e, çözdüm diyor ve artık hakimler kimin söylediği söz tartışılmaz bir gerçeklik olarak tarihe geçiyor. Dolayısıyla toplum adına verilen e, bu kararın nasıl kurulduğu, gerekçesinin ne olduğu, eee kararlarda neyin nasıl tartışıldığı çok önemli. O yüzden kararlar nasıl sonuçta eylemlerden nasıl Neden-sonuç bağlantısının nasıl olduğu. Yani bu bu, bu yargı kararları o açıdan Anayasadaki normlar kadar, uluslararası sözleşmeler kadar, kanunlar kadar, yönetmelikler kadar önemli. <gülüyor> Çünkü e, bu kanunların, bu normların yani üst düzey normların, onun altındaki düzenlemelerin yargı tarafından nasıl anlaşıldığının, nasıl uygulandığının halk tarafından da bilinmesi lazım. İşte avukatlar, diğer yargıçlar, diğer savcılar tarafından. Oysa bizim memleketimizde yüksek yargıda. Aynı konuda e, sabahleyin aynı yüksek daire diyelim ki falanca Yargıtay falanca dairesi sabahleyin aynı konuda başka bir karar veriyor. o Öğleden sonra başka bir karar veriyor. Bu e, normların uygulanışının yani anayasanın, yasanın, yönetmeliklerin diğer e, hukuk yazılı ve sözlü hukuk ilkelerinin nasıl uygulandığı konusunda vatandaşta da problemler yaratıyor ama bu açıklık... Hakim ve savcıların veyahut da e, yargı kararlarının ya e, veren hakimlerin kendilerini bir kere daha gözden geçirmesini de sağlaması açısından önemli. Evet hakimlerin düşün. kamu denetimine tabi tutulmasından ve istikrardan e, öngörülebilir kararların öngörülebilir olmasından bahsediyor. Sizin de söylediğiniz gibi e, hakimlerin yazılı hukuku tutarlı biçimde yorumlamasını da sağlar diyor. Dokuzuncu ilke. Ee, öğrencilerin yargı süreci hakkında bilgilendirilmesine yönelik interaktif derslerden söz ediyor. Okullarda, üniversitelerde e, şeffaflığın artılması yönelik programlar desteklenmeli. Öğrencilerin sürece katılması, mahkemeleri ziyaret etmesi, hakimlerin okula gitmesi... E, ...rol oynama, işsizsel görsel materyal kullanımı gibi mesleki becerilerin geliştirmesine dikkat çekiliyor. Çok önemli. Biliyorsunuz artık hukuk klinikleri var evet. e, Türkiye'de de e, pek çok üniversitede. E, 10. ilke yargı adalet sisteminin rolü hakkında halkı eğitmeye yönelik uygun bulunan halka ulaşım programları başlatmalı ve veya desteklemelidir diyor. Özellikle hukuk bilgisi olmayan ve sıklıkla okur, okur yazarlığı kısıtlı olabilecek mahkeme kullanıcıları için tabi bu kullanıcı lafını da ayrı bir zamanda e, tartışmak lazım. Hani evet. Tüketici hukuku yaklaşımıyla e, kullanılan diller adalete nasıl bakıldığı yaklaşıldığı ile ilgili ayrı. tartışmalar bunlar. Evet şimdi avukatlıkla müvekkil arasındaki ilişkilerin İlişkiler de tüketici. tüketici mahkemesinde yani bunlar e, gerçekten ayrı felsefi tartışmalar ve yapmamız lazım hepsi hukuk güvenliği ile ilgili bu tartışmaların e, mahkeme kullanıcıları için kolayca erişilebilir formatta yayınlanmalıdır bilgiler deniyor. Mahkemelerin işleyişi ve yargının faaliyetleri hakkında bilgilerin yayınlanması aynı zamanda halkın yargıya güvenini de sağlayacaktır diyor ve kullanıcı kılavuzları oluşturulmalı, radyo-telefon programları yapılmalı. Özellikle tutuklama, gözaltı, kefalet, ceza ve hukuk yargısı ile ilgili temel bilgilerden, tanıklıkla ilgili bir takım özel durumlardan bahseden bilgilere erişilebilir hizmetler üretilmeli. Halka ulaşım ve eğitim programları Yapılmalı diyor ve e, hukukun bu karmaşık görüntüsünden, gizeminden kurtarılması gerektiği ve proaktif halka ulaşım ve iletişim stratejileri gibi İstanbul önemli Barosu ve iddialı İstanbul Barosu ve Barolar'ın bir kısmı e, belli bölgelerde adli yardım bürolarıyla kısmen bunu... Evet. Yapmaya çalışıyorlar sanıyorum ama yani e... Evet ama her şey daha iyi yapılabilir. Zaten adli yardımla ilgili Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin yine YÜNDEP'in yöneticiliğinde e, sürdürdüğü pek çok projesi var. Özellikle bu Suriye sorunu, kadın ve çocuk sorunu ile ilgili özel gereksinimi olan kişilerle ilgili hukuki yardımın daha nitelikli verilebilmesiyle ilgili çalışmalar. Onlardan da başka zamanlarda bahsetmemiz lazım. 11. ilke yargı kararları dahil olmak üzere yargının işlemleri hakkında halkı bilgilendirme basına erişim. E, masumiyet karnesini unutmayalım deniyor ve uyuşmazlığa taraf olanların haklarını da ihlal etmeyelim ama basının bilgi toplamak, yorum yapmak, bilgileri halka iletmek görevine de saygı gösterelim. Ee, basın büroları kurulmasından bahsediyor. Benim en çok ilgimi o çekti. Mahkemelerde basın bürosu kurulacak. Böylelikle basın, basın bürosu ile ilişkiye girerek mahkemeden doğru bilgi alacak. Yalan yanlış bilgiler insanları incitici gerçek dışı haberler yayınlanmayacak. Eskiden adliyelerde basın mensuplarının bulunduğu odalar var. Şimdi ben bizim bu adliyede var mı? Ben bir Odalar var ama burada özel olarak şimdi bakın bir bas savcı açıklama yapabilir mi Adalet Bakanı izin vermeden? Bizde hep siyasiler açıklama yapıyor. Evet. Emniyet müdürleri de, savcılıklar da açıklama yapmıyorlar. <gülüyor> Belki bir basın duyurusuyla zaman zaman karşı karşıyayız. Buradaysa böyle takdire, emre, ihtiyaca binaen değil, e, süreklilik arz eden bir basın bürosu, irtibatı basın ile adliye kalem yazı işleri mücürü arasında, mahkeme arasında, savcılık arasında e, ilişkileri düzenleyen, bilgi akışını sağlayan, doğru haberin, E, izleyiciye kamuoyuna sunulmasına yönelik hatta basın kampanyaları yapılmasından söz ediliyor. Şimdi de var ama sadece siyasi iktidarı yakın olan gazetelerde gazetelere evet, bilgi veriliyor hatta var. hatta yani evet hatta e, yani gizli olan soruşturmalar e, soruşturmanın tarafı olan avukatlara bile bilgi verilmezken e, onlara veriliyor oysa Burada başka bir anlayışla yani hı hı. E, kamuoyunun bilgilendirilmesi yapılan e, soruşturmalar, e, yürüyen davalarla ilgili e, kamunun bilgilenmesi. Bu da aslında bir anlamda alenilikle doğrudan ilgili bir ilke diye düşünüyorum. Evet. Ama sonuçta yargının şeffaflığını sağlamak için düşünülen Ee, ...ve e, düzenlenmiş Bilgi ilkeler. Bilgi kirliliğini ve masumiyet karinesini... ...belki e, önleyen ve koruyan diyelim. Evet. E, 12. ilke... ...adaletin gerçekleşmesine ilişkin... ...halkın memnuniyetinin ölçülmesi... Bu da önemli ve yeni bir şey. E, geri bildirim alınmalıdır. E, geri bildirim vermesine halkın yine mahkeme kullanıcıları lafına dikkat çakıyorum. E, teşvik edilmesinden bahsediyor. Periyodik anketler yapılmalı diyor ve çıkar peşinde koşan kapı tutucular... yaratmış olabilecek bir durum var ise bunlardan ders alınmalıdır. Hatalar düzeltilmelidir. Faaliyet raporları yayınlanmalıdır. Böylelikle halkın yargıya güveni artacaktır deniyor. Ve hakim atamaları şeffaf olmalıdır diyor son ilke. 13. Şey pardon devamı var 15'ti 13. iki Burada ilginç bir şey var. Halkın Atama sürecini denetlemesine olanak sağlanmalıdır deniyor hakimlerin göreve getirilmesinde uygulanan çeşitli yöntemler olsa da yargı bağımsızlığının korunması için hakim atama ve yükselmelerinin yasama ve yürütme erki tarafından değil yüksek yargıya atamalarda devlet başkanının resmi ile birlikte yargı konseyi gibi bağımsız bir organ tarafından yapılması zorunlu. Yani bir belki de bu şimdi yargı konseyli değil. Hakimler savrular. Hakim kolu. olmayan üyeler diyor ki e, emekli ve meslekte olanların dışında toplum üyeleri de e, katılmalıdır. Yani yargı mensupları dışında toplum üyeleri de e, katılmalıdır bu sürece. Hakim olmayan üyeler E, de olmalıdır. Böylelikle e, yurttaşlar arasından hukukçular içinden e, yargıç olmayan hukukçular içinden üyeler ol, seçilip bu konseyde görev almalı. Böylelikle kayırmacılığın önüne geçilebilir. Toplumda mevcut düşünceler de Atamalarda temsil edilebilir deniyor. Çok tartışmalı. Türkiye'de nasıl olacak bu, gerçekten evet. tartışmak lazım. Bu, bu başlı başına bir tartışma konusu. Gerçekten. Çünkü referanssız mesleğe kabul edilmeyen <gülüyor> e, bir e, uygulama içinde gelen kişilerin e, nasıl e, yenilik getirebileceğini gerçekten bilimsel destek almadan e, bilemiyorum bir şey söyleyemiyorum. 14. ilki. Hakimlerin etik dışı davranışlarına ilişkin şikayetlere şeffaf biçimde karşılık verilmelidir. Yargı etiği ilkeleri uygulatabilecek değilse yargı performansı ve halkın güvenini artırmada pek işe yaramaz. Etik olmalıdır. O yüzden yargı etiği inceleme kurulu kurulmalıdır. Yeni bir bağımsız mekanizma kurulmalıdır. Yargı mensubu olmayan kişilerin avukatlar, akademisyenler, toplum temsilcileri burada e, sürece katılması izleme yapması yargının kendi çıkarını gözettiği ve kendini kuruduğu biçiminde muhtemel algıların önlenmesi e, hedeflenmiş son ilki 15. ilki hakimlere ilişkin disiplin süreci şeffaf olmalıdır burada da bir yargı konseyi e, sözü var bir hakime disiplin cezası verme. veya hakimi görevden alma yetkisi görevdeki veya emekli olmuş hakimlerden oluşan ancak üyeleri arasında yasama veya yürütme erki mensupları olmamak şartıyla hakim olmayan kişileri de içeren bağımsız bir organa verilmelidir. Eğer burada devlet başkanı gibi ya da yasama organı gibi e, ulusal yasalarda birtakım e, kurumlara, makamlara bu yetki verilmişse, soruşturma açma başlatma etkisi e, tavsiye kararından sonra bu yetkinin kullanılmasına ilişkin bir kabulden e, bahsedilmelidir diyor. Hızlı ancak böyle özetleyebildim ama internetten ilkelere erişilebiliyor. Evet. E, Özellikle Barolar Birliği ve Barolar e, İnternet Sarfası hedefliyor. İstanbul Başı bu 6 Kasım'da yayınlanmıştı Yargıtay Evet tarafından. şöyle yapalım. Çok kısa bir müzik arası Öyle verip şu e, üçüncü maddedeki mahkemeler avukatlık etkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir şeklindeki Güzel, e, ilkenin, yani ilke parçasının Hı -hı. E, nasıl karşılandığını da e, o zaman e, kısaca konuşalım. Evet şimdi e, bu sefer Fikret Kızılok'tan bir e, müzikle e, ara vereceğiz sonra e, devam edeceğiz. soranım yok Yolum yok yordamım yok bir çıkmaz sevdalayım çekil vuranım yok günüm yok güneşim yok uykum yok düşlerim yok kın olmuş susuyorum bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıların Demindeyim bu akşam Pişman desen değilim Bir harmanım bu akşam Her gecenin sabahını Her kışın bir puanını Her şeyin Zamanı, benim dervanım yok Her gecenin sabahını, her kışın bir bahanı 94.9 Açık Radyo'dayız. Hukuk Güvenliği programının sonuna geldik aslında ama bu yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi'nin dördüncü ilkesinde yer alan düzenleme konusunda. Ee, bir kere daha onu tekrar edelim isterseniz. Diyor ki mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilere mahkemenizde tarafları temsile temsil etmesine izin verebilir. Evet. Bu infial uyandırdı. Evet. Aslında bizim ceza yargılaması usulünde işte 158. maddede efendim 1312. maddede ve değişik maddelerde eşin işte velinin eşinin eee onlar adına e, ihbarda bulunma şikayet etme davaya katılma gibi yetkilerini düzenleyen düzenlemeler var ama bunlar daha teknik konular. Ve yasayla düzenlenmiş. Yasayla düzenlenmiş. Tabi bu ilkeler de yasayla, yasayla düzenlensin derse, avukatın dışında duruşmalara girsin derse e, bunun doğru Kardeşim olmayacağını var. biliyoruz. Eskiden dava vekilleri vardı ama şimdi bunlara ihtiyaç yok. Evet, evet Barolar Birliği ne demiş? Onları evet. da özetleyip. İstanbul Barosu 6'sındaki bu açıklamaya 8 Kasım'daki gün sonra itiraz ediyor ve avukatlık kanunu 63. maddeyi hatırlatarak avukatlık tekilinden bahsediyor ve avukatlık kanununda Avukat olmayanların hukuki yardım sunması e, suç olarak düzenlenmiştir. Cezalandırılabilecek bir eylemizsiz e, bugün uygun kişilerin e, yapabileceğine ilişkin bir izin e, mekanizması getiriyorsunuz. Bu ciddi bir kaygı yaratıyor mesleğin alanının daraltılması ilişkini diyerek açıklamada bulunmasını istiyor. Zaten Yargıtay Başkanlığı da 9 Kasım'da hemen açıklama yaptı. İstanbul Bildirgesi'nin e, sadece Türkiye tarafından üretilmiş bir e, metin değil Birleşmiş Milletler üye ve çok farklı coğrafik coğrafi bölge ve hukuk sistemleri dikkate alınarak hazırlandığını söylüyor ve amacın yargıda şeffaflığı sağlamak olduğu ve asla Türkiye'deki normların daha gerisine standartların daha gerisine e, getirmeye yönelik bir amaç kapsamadığını ve internet sayfasından ayrıntılı çalışmaları. de Ceza Hukuku Derneği'nin değerlenmesini söyleyelim ve de, e, Şunu bakalım. söylüyor çeviri hatasından söz ediyor çünkü İngilizce metnine baktığınız zaman şöyle mahkeme tarafından uygun nitelikte ehliyetsiz kişilere mahkeme önünde tarafları temsil izni verilebilir deniyor. Ve Türkçe taslakta da böyle Ama bu metin son halinde şöyle yapılmış Avukatlık yetkisi olmayan uygun kişiler Bu keyfi uygulamalara yol açacaktır deniyor Ehliyet meselesi tartışılıyor Ve hukukumuzun genel sistemini Sistematiğine genel kurallarına atıfta bulunarak Bu bu konuyu o zaman metinden çıkarılması Bu daha devam edecek bir tartışma Evet bunu tartışmaya devam edelim E, süremizin sonuna geldiğimiz için e, izleyicilerimize e, hoşça kalın diyelim başka bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ama bu konuyu tekrar konuşalım hoşça kalın, hoşça kalın. hukuk güvenliği Halayan ve sonanlar Bahri Belen ve Aynmur Kunca.